Yeraltı Hafıza Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Herkese iyi akşamlar Yeraltı Hafızadan. Ben Canset Karavin. Bugün yanımda Şenol Erdoğan var, 6.45'in editörü. Şenol hoş geldin. Merhaba. Şey, sana ilk soru olarak böyle programın da içeriğine uygun bir soru yönelteyim istiyorum. Ondan sonra zaten ferah feza açılırız artık. Bakalım bizi nereye sürükler konuşmalarımız. Yeraltı Tavsı'da bir fanzin Projesi biliyorsun hı hı ve biliyorum. dolayısıyla Sana fanzin nedir Diye soracağım mesela ilk soru olarak Fanzin nedir? Yani Türkiye kriterleri Üzerinden mi gideceğiz yoksa Yok Çainat kriterleri ha, Hakikaten fanzin nedir? Anladığım kadarıyla 90 sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nde Sanılan şey değildir hı hı. Öncelikle benim fark ettiğim Kişisel olarak Bu Kişisel demişken fanzin zaten kişisel bir şeydir. Sanki. Ben Hı. yanlış bilmiyorsam naçizane. Yani bir lise çocuğunun akşam sıkıldığı ders çalışma süresinin herhangi bir kenarında karaladığı bir A4 sayfası da fanzin olabilir. Şayet bunu çoğaltıp bir yerlere ya da birilerine ulaştırmak amacı gidiyorsa tabii Hı. ki. Ya da on dakikasını, bir saatini, bir gününü, bir yılını ya da 10 senesini vererek itinayla ya da itinasız hazırladığı, herhangi bir şeyi konu alan ya da almayan, herhangi bir şey üzerine olan ya da olmayan, sadece kapital herhangi bir şirketin markasını taşımayan ve herhangi bir kapital dağıtım ağına dahil olmayan şeydir. Hı hı. Yani benim bildim budur yani. Yani çok temel temelde illegal <gülüyor> bir şey, damar var orada. Hani ya, legal değil. Hiçbir, hiçbir legalite aramıyor zaten. Evet tabii ki. Bir yayıncısı yani şirketsel anlamda konuşuyorum. Bir yok. yayıncısı yok. Hı hı. Doğal olarak bir dağıtımcısı yok. Kendisi kendini dağıtıyor. Kendisi kendini basıyor. Yani gavurcası self-publishing bunun yani. yani hı hı. Ama Türkiye'de bu iş böyle olmuyor çoğu zaman. 90'lardakilerin bir kısım mesela evet belli bir konunun fanatiği. Ee, bir, yani birçok örnek vermek mümkün bu konuda çıkartıyor yani ama onda tıraşı var ona i̇şte herkes lanet var yani. falan lanet hani belli yani. bir konuya hakim olan ve Hı -hı -hı. o konu üstüne işleyen Hı -hı. Kon, e, fanzinler ama mesela bugünlerde özellikle yaygın olarak işte edebiyat fanzini denilen bir şey türedi edebiyatın fanzini nasıl oluyor onu tam olarak... ...anlamış değilim ben mesela... ...ya şey bir... ...az önce konuşuyorduk ya senle... ...oraya gidiyor galiba... ...şimdi benim kendi gözlemlerime dayanarak... ...söyleyebileceğim şöyle bir şey var... ...özellikle bir son 3 senedir... E, ...İstanbul merkezli olarak... ...Türkiye'de... Hı -hı. E, bir ...editörcülük ve dergicilik... E, ...oynama kafası var... ...insanlarda... ...ve bunlar şey yani... ...standart e, pasif ego'lar yani... ...e... Daha çok e, hani madden ve zihnen bir dergiyi çıkarma kapasitesine sahip olmayan ve olamayacak olan insanların fanzini dergileştirme çabaları, hmm. ee, biraz daha kaliteli bir kağıt kullanma, içi fotokopi bile olsa işte dış kapağı renkli basma ya da fotokopiyle çoğaltmama 300 tane bile olsa Basmak gidip matbaaya bastırmak. Ve sonra bunu bir şekilde e, fatura ederek hı hı. kitap evlerine sokmak. Çünkü artık zaten kitap evlerinin çoğu faturasız giriş yapmadığı için hı hı. doğal olarak da fanzinlerden de böyle bir şey istiyorlar. Zaten herhangi bir fanzin e, bir kitap evine ya da bir yere e, faturalı giriyorsa... Onun, yani mayası bozulmuş olduğu için bu iş başka bir şeye. Aa, fanzinden bir şey, başka bir yani. şeye doğru dönüşüyor zaten. Ama toparlarsam yani dediğim gibi son 3-4 senedir böyle e, fanzinle dergi arasında bir mutasyon, e, bir sound oluştu. Hı -hı. Oluşturulmaya çalışıldı. Tabii ki becerilemedi. E, bence gitsinler ya bir dergide çalışsınlar, staj yapsınlar <gülüyor> ya da bir dergi çıkarsınlar bir yerden para bulsunlar. Ne evet, en sağlıklı yönden belki ya da fanzin çıkarsınlar yani, yani. ama makisin arası bir ama. şey yok yani Hı -hı. öyle bir form yok o gerçekten mutasyon bir şey yani peki şey e, underground politics nasıl başladı o da bir fanzin gibi falan çıkmaya başladı mı underground politics'in e, ilk sayısı ilk yaprığı bir A3'tü böyle çok sıcak bir Ağustos ayı öğleden sonrasında canım çok sıkıldı. Hı -hı eski çalıntı sayılarından böyle bir şeyler kesip uhuyla yapıştırıp onları böyle işte kenarları da böyle karalayıp doldurup falan. Cemil Kopide 150 adet A3 şeklinde çoğaltıp tek taraflı Kadıköy'de öneme çıkan insanlara dağıtmıştım. Hı hı. Sonra çok sevdim bu işi ben. O zaman adı Kadıköy Underground Politics'ti ve günlük gazete olarak çıkarmayı düşünüyordum ama. Yani günlük yeraltı gazetesi çıkardım öyle birkaç gün. Sonra işte her gün 150-200 tane fotokopı parası verince <gülüyor> olmadı yani param <gülüyor> kalmadı yani. E, o süreçte işsizdim. Yani hiç param <gülüyor> yoktu. E, ben bunu dedim e, haftada bir yapayım dedim. Haftada bir A4'e döndüm. E, yaklaşık bir 2-3 ay öyle gitti. Ondan sonra A5'e indirip aylığa çıkardım. Aylık Hı. A5 olarak çıktı. Ee, toplamda 38 sayı çıktı ekleri hariç. Mesela hı hı. Eskişehir, Özel, Ankara Özel, İzmir Özel gibi sayıları oldu böyle. Ee, i̇şte 38 sayı çıktıktan sonra da ortadaki toplama baktım böyle yazık oluyor bu kadar bilgi Yani 5-10 kişiye ya da işte 50-100 kişiye gidiyor şeklinde. Çünkü onları ben sadece barlara bırakıyordum. Hı hı. Yani barların dergi raflarına falan koyuyordum böyle. Ondan sonra işte mevcut 38 tane fotokopiden 350 küsur sayfalık işte ilk sayıyı dizdim. Ondan sonra onu bin adet bastırmak suretiyle artık fanzillikten çıkıp, çıkıp dergiye, dergiye dönüştürdük onu. Peki şey underground politics'in dışında ya da bunun içinde mi kalıyor aslında onun hikayesi de? ile ilgili neler söyleyebilirsin? O süreçle bağlantısı var mı? Underground Poetics'le bir bağlantısı var mı? Ya o... Hikayeleri çakışıyor mu ya da örtüşüyor mu bir yerde? Yok yani şöyle örtüşmüyor, şöyle çakışıyor. Ee, yani 6.45'in artık hani o mod dolaşmış standart lafı, o 90'lara ait. Hani yaşasın fotokopi, yaşasın Hı -hı. kaos lafı. Ee, o dönem, o kültür içerisinde büyüyen... Herkesi etkilediği kadar zaten herkesin de içinde olduğu bir durum olduğu için herkesi etkilemişti. Hı hı. Yani o kadar insan zaten o sözü destek vermeseydi o söz bugün mutlu haline gelemezdi. Çünkü o sözün anlamını ve değerini bilecek insanlar yaşıyordu o dönem. Yani hı hı. o insanların olması var olması o sözden çok daha önemli, değerli. Da kuru bir, bir slogan yani. değil o yaşam Tabii. biçimiyle ilgili bir şey. Tabii. Ee, yani aslında çakıştığı nokta e, hepsinin hani aynı köyün insanı olması. Yani Hı -hı. çakıştığı nokta o. Ama e, sonuçta topu topu bir oluşumdan bahsediyorsun. Yani beş altı kişiden bahsediyorsun. Hı -hı. Yani e, bunlar aynı kazanda pişmiş aş gibi oluyor. Yani birbirlerinden bunları ayıklayamıyorsun. Ama Underground Poetics'te e, bizim yaptığımız... E, Ticari olarak 6.45 yayıncının çatısı altında basılamayacak kadar dipte olan Hı. metinleri e, bu dergiye taşımaktı. Yani çünkü bunlar 50 tane, 100 tane, 300 tane satıp yayın evini çok ciddi şekilde zarara uğratan yani. işler. Yani bunları kitap olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında basma mümkün olmuyor. Bunun gibi yüzlerce kitaplar. Bu da bizim literatür açığı dediğimiz şeyi doğuruyor. Yani sen bu kitapları Türkçe'ye çeviremiyorsun. Yani bu ne demek? Dünya Edebiyatı'nın bir kısmını Türkçe'ye çeviremiyorsun. Şey zaten yani çok <gülüyor> kısıtlı aslında çevrilen bölüm. Yüzde yani bir galiba. Evet yani. Ondan sonra dedik ki yani e, madem biz bu kitapları basamıyoruz o zaman bu derginin misyonu da bu olsun. Bu açığı kapatmayı hı hı. oynasın. O kafayla hareket etmeye başladı. <gülüyor> Hani daha çok insanları hani sıkabilecek nitelikte daha böyle hani kendi sahasının kuram tarafına ya da hani hı hı. historik tarafına ağırlık veren işte genelde uzun metinler, genelde uzun röportajlar, söyleşiler ya da uzun makaleler ya da uzun denemeler yani mümkün olduğunca az fotoğraf kullanma kafası. Yani tam bir popüler derginin zıttına dönüşmeye başlıyor doğal olarak bu durumda. Yani mecburen yani sonuçta... fotoğraf yok çok uzun yazılar falan ve özel konular falan yani çok ilgi alanına girmesi gereken şeyler insanların takip etmesi ya Aslında orada şey var hani bizim da fotoğraf seviyorsun işte yoksa <gülüyor> <O tabii gülüyor> bana kalsa <gülüyor> o dergiyi hiç fotoğrafsız ve öyle sekiz punto karınca gibi yazılarla dizip hani Normalde 128 sayfaya aslında 300, 300 sayfa sığdırmayı sığdırık. isterim ama şeyi biliyorum yani ondan da rahatsız olacaklar yani sonuçta tabii. tam ortada bir kitle var da o kadar böyle kopmuş kafayı kırmış bir hardcore bir kitle de yok. Yani tabii, tabii, yani. Varsa da gerçekten bir 40-50 kişi vardır yani ama o da sonuçta bunun ticari geleceğini engeller. Yani yani. Çok çekirdek bir kitle ama o yani bahsettiğim kitle. Onun dışındaki kitleye de hitap etmesi yani? Etmesi gerekiyor. Sonuçta hani bir sürü şeyden şikayet ediyorsak o yok bu ülkede bu yok bu ülkede şu olmuyor bu ülkede e, yaptığın şeyi de göz göre göre çöpe atıp yani onun izam Tabii. kararını vermek için de bir taraftan çabalamazsın yani. Mesela daha önceki programlarda <gülüyor> Altay Öktem gelmişse onunla da konuşurken işte şey dedi bütün bu edebiyat dergileri mainstream tabir ettikleri orta yolu izlemeye aday hepsi ve hepsi oraya doğru kaymak istiyorlar aslında. Yani hiçbirisinin kendisine ait, kendisine has bir niteliği falan yok. Aslında orta yolun dışında bir şey yapılabilir, edebiyatta yapılabilmeli falan gibi konuşmalar geçti aramızda. Yani Underground Poetics var mesela ve bu Ana akım üstünde olduğunu söylememiz herhalde düşebileceğimiz en büyük hata olur değil mi? Ya kesinlikle öyle olur. Ee, bir de şey var. Ee, mesela ben Türkiye'de e, hani edebiyat anlamında mesela bir ana akım olduğuna da inanmıyorum. Hani Ortaya karışık e, işte. Yani Türkiye akım, hani bakayım. bırak e, karşı akımını bence bir ana akım da Yok da yani. edebi bir damar yok yerde. ama hani ana akım tabir edebileceğimiz... Mecburen. Şey... Ortaya karışık Hı -hı. yapmak tabii gibi tabii bir durum tabii. yani her fikirden ve her eğilimden bir yazar bir şeyler yazıp çiziyorsa dergide tamam yani işte o dergi oluşmuş oluyor. ve Yani sonuçta bu e, kolektif bir dergi Hı -hı. E, çok çekirdek bir kadroyla çıkarıyor yani şey gibi şey işte ben ve bizim çocuklar Hı -hı. çıkarıyor kafası yüzde 90'a yakını zaten biliyorsun çeviri. Evet, ee, çeviriler tamamen yani. şey değil mi ee, İnsanlar falan. kendi kendilerine tabii, tabii. yardımcı Olmak için yani, yani böyle bir ödeme filan 3 ay önceden falan işte Bir haber veriyoruz ee, Sanal bağlantılı kullanarak işte Biz Hı -hı. bir dahaki sayıyı hazırlamaya başladık İşte çeviri yapmak isteyen arkadaşlar Bize başvursun diye Onları zaten en başta bir telif veremediğimizi Çünkü derginin böyle bir Hı -hı. Potansiyel kazancı olmadığını Söylüyoruz Söylüyorsunuz yani. ee, Ama şey işte yeni yeni <gülüyor> Onlara daha fazla dergi göndermek ya da e, çok uzun ve yorucu metinleri çevirmiş insanlara işte e, son dönemlerde çıkmış 6.45 kitaplarını telif Hı -hı. olarak kabul etmeleri babında göndermek gibi. Böyle hani o olmuyorsa bu olur şeklinde Hı -hı. ki bence daha gayet de güzel yani. Underground Poetics'in üstünde de fazla durmak istemiyorum önümüzdeki bence haftalarda çünkü... Mehmet Atakan Foça da yapacak programı ha. ve Bella Frezenta gelecek onun içinde. Şimdi onu da çok fazla karıştırıp ondan sonra Mehmet'e ne konuşacağız biz burada filan dedirtmek istemiyorum ama şöyle söyleyelim madem oradan bağlantı kurmak için ee, sanal ortamda internet üzerinden bildiriyoruz zaten yani açıklıyoruz zaten dedin ya demin nasıl kullanıyorsunuz abi mesela şey <gülüyor> interneti yani çünkü şunun için soruyorum bunu da e, dışarıda da konuştuk ya, yani internet üzerinde ciddi bir medya oluşmaya başladı zaten <gülüyor> ve bence çok da sağlam olanlar var aralarında <gülüyor> zaten belli bir istikrar sağlamış olanlar da var ve <gülüyor> başarılı da gidiyorlar <gülüyor> önümüzdeki yıllarda da belki birçokları sanal ortama doğru kayacaklar. Artık o sanal mı olacak? Gerçek mi olacak? Hı hı. O bile tartışılabilir. Belki kavram kargaşası yaratıyor şu anda. Yani sen nasıl görüyorsun internet üzerindeki yayınları ve e, işte 6.45'in ve underground politics'in de bağlamda. Hani hı hı hı. internet üstündeki durumu nedir? Yani, Nereye varır? Birincisi şöyle bir kriter var ortada. <gülüyor> e, web dediğimiz şey e, çok kısal, yani çok iyi bir mikrofon. Yani. Hı hı. Yani seni, seni kozmosu taşıyor ee, Burada e, Önemli olan seni kozmosu taşıması Ama e, Sonuçta e, O sese kulak verecek sana ait Bir kitlenin var olup olmaması hı hı. Gene asıl nokta Yoksa ses çıkıyor gidiyor senden Sen bir duyuruyor bir bildiriyi X bir e, Kanal com blog Vesaire Yayıyorsun bu bilgi gidiyor ee, ama karşında e, senin oluşturduğun sana ait bir kitle yoksa bu bilginin webin içine dağılmasının, bu seslenişin öyle uzayda kaybolup bitmesinin hiçbir anlamı yok. Ee, orada gene aslında geri dönüyoruz. Yani senin oluşturduğun sana kulak veren kitlenin varlığıyla o ses evet. bütünleştiğinde bir anlamı oluyor. Ee, web burada e, sadece çabuklaştırıcı bir araç oluyor benim Hı -hı. için. Hani yoksa atıyorum işte beş bin kişilik bir grupta şeyi sen gene biliyorsun. Yani e, bu mailini kontrol eden ya da senin yazdığın bir tane entry'e değer veren insan sayısının işte üç yüz beş yüz olduğunu zaten Tabii. biliyorsun. E, ama bu çabukluk e, aynı zamanda e, şu anlamda da bir çabukluğa dönüşüyor. E, artık tamamen e, insanlar e, okumakla değil e, gözle hareket ettikleri Hı -hı. için e, ve tamamen jipek e, bazlı dikkat noktaları çalıştığı için çok fazla insan için aynı zamanda okunur değil görünür oluyorsun. Bu görünür olma potansiyelinin içerisinden bir okunur olabilme potansiyeli çıkıyor. Hı hı. Yani herhangi bir gazeteden herhangi bir dergiden ya da ona benzer bir şeyden 5000 kişiye seslenme hakkın ya da kesinlikle seslendim diye bir datan olmamasına rağmen bunu internetten, e, internetten de değil aslında da Facebook yani Tabii, direkt. E, hatta Facebook bunu fark etti e, ki e, şu an mesela e, gruplara yaptığı bir daraltma var Facebook'un evet, e, evet. çünkü e, çok ciddi bir şekilde hani büyük şirketlerden e, küçük oluşumlara kadar e, kullanılıyor e, kullanıldığı gibi verim de alınıyor. Hı hı. Ee, ve doğal olarak da bu işi yapan insanlar e, bir takım kısıtlamalara gidiyor En son Facebook'un e, grup sayfalarına getirdiği saçma sapan kısıtlamalar Mesela bunun çok belirgin bir örneği Belki de ileride bir iş sahası olarak oraları satabilebilir Yani evet, sana evet. E, kardeşim bak senin 5000 bin tane izleyicin var e, Biz senin zaten şu haklarını elinden almıştık Ama sana ayda 30 dolara bu haklarını geri veriyoruz da diyebilir Yerebilir. yani Hı -hı. Yani o anlamda sen neysen senin nasıl bir tekabülün varsa piyasada e, web o işe yarıyor. Yani kitapların zaten 5000 bin satıyorsa yani ayda diyeyim Hı -hı. mesela hani 300 e, satıyorsa e, ona göre senin bir tekabülün var yani sen 300 satan bir adamsın ona göre bir web karşılığı var bunun 5000 bin Hı -hı. satan bir adamsın ona göre bir web karşılığı var. Yani o, oradaki nokta benim dediğim şey o hız yani e, çok hızlı ulaşılırlığını kendimin belirlediğine inanıyorum ben ama çok Hı -hı. hızlı yani e, orada ikinci e, etapta yayılma hızından hani de bahsedebilir <gülüyor> Bir de şöyle bir şey var ama mesela paylaşmak üstüne kurulu ya tamamen ya i̇şte evet. yine Facebook örneğinden hani diğer sosyal medya da üzerinde de öyle. Herkes bir şeyleri unutmayıp paylaşıyor. Paylaş paylaş Hı -hı. beğen paylaş filan diye gidiyor bu. Hı -hı. Peki paylaştığın şey kime ait yani beğendiğin şey kime ait filan onu bilmiyorsun bir yerden sonra. Kulaktan kulağa oynamak gibi. Yani ya aslında o şey... içeriği oluşturan ıı, site ya da o içeriği oluşturan oluşum Hı -hı. aslında... Hakikaten o boşluğa bir şey bırakmış oluyor. İkiltme yakalayabileceği Paylaşma bir Paylaşmak şey kültürü e, Facebook'tan önce de mevcut olan bir şeydi mi? Tabii tabii. E, Bütün sosyal medya... Yani şey içinde. yalnızca e, Facebook bunu bir buton haline dönüştürdüğü Dönüştürdü. için... Hı hı. E, ...insanların çok kolayına gelen, işlevsel bir hale soktu. Hani yoksa eskiden herkes bir kodu yapıştırıp kendi bloguna, kendi sitesine, orasına, evet. burasına ekliyordu. Ama bu kadar şey değildi. E, kullanışlı değildi. E, yani... Ee, sanırım ki e, Google'un yapmaya çalıştığı şey e, en nihayetinde e, Facebook gibi verimli bir atmosferi ama şirket bazlı bir atmosferi blog gibi kişisel ve verimli bir sahayla miksajlamak olacak çünkü e, Facebook her ne kadar senin de olsa orada senin üstünde yöneticiler var senin olamıyor hı hı. Yani uyarılabiliyorsun Facebook'ta sürekli olarak Hı -hı. Hani bu maili atamazsın bile diye biliyor Facebook sana yere geldiğinde. Ee, sanırım şimdi geleceği nokta Google'ın. Eee Facebook'taki o sana sunulan space'i senin kendi kişiselliğinle, o blok kafanla orta miksajlayıp e, bir yeni bir yaratım sahası yaratacak. Aslında gene şey bu kişisel bir yani Google üzerinden bir komun olacak senin aslında. Yani bir çeşit şey şey blok yani. aslında yani zaten evet. var olan bir şeydi ama yaygınlaştırmış ya işte oldular bu uygulamayı bir, kullanarak. Şey, şey, şey olacak yani Google'ın gücünü kullanarak e, space'ini genişleteceksin evet. sen. Ya Demek istediğim şey e, gerek bu fanzinlerin gerekse de işte yayın evlerinin bile var şimdi hepsinin var yani. yani. Bir şirketlerin var sonuç itibariyle kullandıkları böyle Hı -hı. sosyal medya. Ve söylemek istediğim şey sizin böyle bir derdiniz var mı yok mu? Yani internet üzerinde de olsa aynı zamanda internet üzerinde de veri oluşturan ve bir üretimde bulunan bir ayak falan düşünüyor musunuz ya böyle bir şeyi mesela? derdimiz aslında o anlamda en baştan beri var. Sonuçta ilk önce şeyi söyleyeyim yani biz e-book satan bir evet işte. yayın eviysek zaten böyle bir şey var. Ee, biz hepsinden önce de yani bu sanal platformların bu kadar genişlemesinden Seneler evvel de, önce vardı zaten kendi ee, kitaplarımızı hani copy olarak Hı -hı. E, kendi kurduğumuz blok üzerinden dağıtmak gibi projelendirmelerimiz zaten vardı e, o anlamda tabi e, sistemin sana şey sunduğu şeyleri kullanıyorsun Hı -hı. E, elinden geldiğince kullanıyorsun e, ve Şeyi çok net söyleyebilirim ben. Yani e, bundan önce insanların ana hareket noktası Yahoo gruplarıydı. Şimdi ben kendim e, 645'in Yahoo grubuyla 645'in şu anki Facebook grubu arasındaki farkı düşündüğümde, hani e, potansiyel anlamında yüzde seksen bir randıman değil. ve üstünlük var ki yüzde seksen diyoruz yani. Çok ee, bir ya bu da sonuçta hiç durmadan yürüyecek bu da senin dediğin gibi yeni üretim alanlarını görünmez olan bir sürü ismi görünmez olan bir sürü çocuğu görünmez olan bir sürü yazıyı yayın evlerinin ve dergilerin kale almadığı bir sürü şeyi senin gözüne sokma pahasına evet. ya da kendi beyninle ama görünür kılacak. İşte belki de şey diye düşünüyorum çünkü hani bu fanzinler filan değil belki de e, insanların yayın evleri takip etmiyor bunu. Mesela sordum ben Bilge bilgesancıya da sordum Hı -hı. hani fanzinlerle falan bilgileri yok. E, Kendilerine yani. gelen roman dosyalarını e, getiriyorlar filan. Zaten onlar, onlar yığılmış vaziyette tabii çok ki. fazla geliyor diyor. Belki de internet üzerinde böyle e, kaliteli içerik Hı -hı. oluşturan yerlere yönelmeleri daha doğru olabilir ya, onlar için. Ben şey mesela kendi adıma söyleyeyim. E, hem sürekli takip ettiğim bloglardan hem de e, webde kaybolmuşken karşıma çıkan bloglardan e, ben çok fazla kısa hikaye, şiir, evet. e, deneme makale alıp bu dergiye koyuyorum. Evet. Işte. Yani Ve yapmam gereken de çok basit bir şey işte bilmem ne blogspot.com adresindeki adama abi ben tesadüfen senin şu yazını gördüm çok sevdim böyle bir dergim var ben bu yazıyı izninle alıyorum Hı -hı. deyip yapıyorum yani e, derginin en başından beri. Ben bunu yapıyorum evet. yani. Ve o insanlardan bu yazıyı işte e, sanal ortamdan kaldırmalarını falan da istemiyorum. E çünkü bir Hı. anlamda çok e, ayrı kafalar ayrı kitleler olduğuna da inanıyorum. Hı. Aynı kitleler olsa da yani sonuçta benim dergide e, yayınladığım blogda yer alan yazıyı milyarlarca blog arasından görmüş olma garantisi de yok. Yok tabi. Yani o anlamda son derece sanalı matbuatı da besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü Hı. ben kullanıyorum. Oradan biliyorum yani. Sen o süremiz doldu. Son olarak söylemek istediklerim varsa <gülüyor> yok. <gülüyor> Yoksa seni idam ederim gitsin ha. Görüşmek üzere. <gülüyor> Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkesin. Yeraltı hafıza. reptika sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Açık radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343, 41, 41.